20. Bölüm Gıybet ve Koğuculuk Aziz kardeşim, bilesin ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayet-i kerime ile gıybeti kötülemiş ve gıybet yapanı ölü eti yiyen kişinin durumuna benzetmiştir. Ayet-i kerimede şöyle buyurur: ''Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin, biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan sindiniz.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 ancak kaza edildiği takdirde kişinin sırtından kalkar. Allah en doğrusunu bilir.